hüm yani iç alem temizlendi. Ne görüyor bu temizlenen Eshab-ı Kiram'da Evliya Allah'ta? Bir de var riyazat hali görüyoruz. Yani Allah'ın verdiği nimetleri asgari de kullanmak üstünü infak etme. Nimetlerin Allah'ın lütfu olduğunu bilip Cenab-ı Hakk'a bir şükür halinde bulunabilmek infak etme onun için Kasas suresi 77. ayette Allah'ın sana ihsan ettiği gibi sen de insanlara ihsan et buyuruyor Cenab-ı Hak. Demek ki her şey Allah'a ait. Kundak ile teneşir arasındaki bu dar yolculuğu iyi idrak etmek. O şekilde saadeti bulabilmek. Hiçlik halinde olabilmek. Men arefe nefse fakat arefe Rabb'e. Kim kendini tanırsa Cenab-ı Hak da, da tanır. Kendini bir tanımızla nereden meydana geldi? Nasıl meydana geldi? Kendisinin bir dahli var mıydı? Bir yaşından mı meydana geldi? Bir alın terinden mi meydana geldi? Nereden meydana geldi? Cenab-ı Hak çok ayette insanın mazisine döndürüyor. Bir hiçlik halinde yaşaması. Haf halinde yaşamak. Yani Allah'ın verdiği nimetler karşısında şımarmamak. Ya Rabbi bunlar bir imtihan vesilesi, buna ben sıhhat, afiyet vesaire, çoluk, çocuk, ev, bark vesaire hepsi. Allah'ın verdiği nimetle arkadaşım varmamak, Cenab-ı Hakk'a karşı bir haf halinde olabilmek. Reca halinde olabilmek, hayatın ızdırapları karşısında da şikayet etmemek imtihandır diyebilmek. Beynel hafu ve reca, Cenab-ı Hak insan yüreği, insan kalbinin bu durumda olmasını arzu ediyor ibadetlerde huşu halinde olabilmek. İbadetlerin bize faydası var. Bütün mahlukat ibadet etse insanlar, etmese Cenab-ı Hakk'ın izzetini, şerifini değiştirecek bir şey yok. Namaza biz muhtaçız. Cenab-ı Hak secde ve yaklaş buyuruyor. Cenab-ı Hak kendisini yaklaşmayı secdede bildiriyor. En çok yaklaşmayı. Her ibadette Cenab-ı Hakk'a yaklaşılıyor. Bahat, secde et ve yaklaş buyuruyor. İlk secde ayetidir. Ekranın sonunda. Demek ki secde edebilmek, secdenin idrakini, secde derinleşebilmek kalbin bir sanatı oluyor. Bedenin kıblesi Kabe olacak, kalbin kıblesi Cenab-ı Hak olacak. Hayatımızın en güzel anları muhakkak onu kıyamet göre secde anlarıdır. esabı vardı. Efendimize su taşırdı geceleri. Efendim kapısının önüne koyardı. Efendim o şöyle ihtiyaçlarını giderirdi, abdest alırdı. Efendim bir gün dedi ki, Ey Kâb dedi. Sen de bana hep su taşıdın geceleri dedi. Ben herkese mukabilini verdim, senin mukabilin nedir dedi? Dile benden ne dilersin dedi. Kâb dedi ki, Ya Resulullah dedi. Dünya bir şey istemiyorum dedi. Seni cennette beraber olmak istiyorum dedi. Kaptı de başka bir şeyler iste benden dedi. Çok zor şey istedi benden dedi. Efendimizin mevki cennette bütün peygamberlerin üzerinde. O da beraber olmak istiyor. Dünyaya bir şeyler iste başka şey iste benden dedi. Beraber olmayı istemedi cennette dedi. Yani o zirvede bulunmak isteme dedi yok dedi ya Resulallah dedi ben dedi başka bir şey hiçbir şey istemiyorum dünyaya ait dedi o zaman dedi Efendimiz bana yardım et dedi. Allah'a çok çok secde ederek bana yardım et o zaman dedi Bellası secdeler çok kıymetli o secdede keyfiyeti çıkartabilmek kıymetlerin kıymeti Onu bir idrak halinde olabilmek sen benim Rabbimsin ben senin kulunum kul olabilmeyi idrak edebilmek. En zor şey kulluktur. Allah'a kul olmaktır. Onun için kelimenin ve eş enne Muhammeden abduhu geliyor. Baştan kul, abduhu ve resulü ondan sonra peygamberlik geliyor. Peygamberlik kulluğun içinde en zirve bir mertebe. Kulluk çok zor. Nefsini kul olmayacak. İhtirasları kul olmayacak. Kendi gibi insanı kul olmayacak. Yalnız Cenab-ı Hakk'a kul olabilir. İşte peygamberler misali es ı Kiram, Evliya Allah yalnız Cenab-ı Hakk'a kul olabilmek bütün dünyevi menfaatler karşısında eğilmemek, bükülmemek yamulmamak velhasıl her ibadet bizi ayrı bir Cenab-ı Hakk'a yaklaştırıyor namaz ayrı oruç ayrı merhamet, şefkat Allah'ın verdiği nimetlerin kadrini düşünme yarım gün aç kalıyoruz bütün vücut güçten düşüyor ne kadar aciziz, ne kadar Cenab-ı Hakk'ın verdiği rızıklara muhtaçız. Cenab-ı Hakk'ın ilahi azameti, biz rızkını temin edemeyenlerin de rızkını temin ettik buyuruyor. Sağlam hayvan, hasta hayvanın ağzını götürüyor rızkını. Bunu zaman zaman ben bahçelerde gördüm. Sağlam bir kedi ciğeri aldı, hasta kediye götürdü. Hep bunlar insanları bir misal çünkü Cenab-ı Hak oku diyor, Rabbi halak, seni yaratan Rabbinin adıyla oku buyuruyor. İhsan halinde yaşayabilmek, ihsan muhsin, çok geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Nedir ihsan muhsin? İhsan ikram sahibi olabilmek, bir. İkincisi, ilahi kameranın altında olduğumuzu idraki içinde olabilmek. Çünkü devamlı bir kamera altındayız biz. Bu kamera kıyamet günü açılacak, doldurduğumuz kaset, kitabını oku, bugün Rabbin sana kafidir deneyecek. Ayet-i Kerime'de Fussilet suresinde gözler konuşacak buyuruyor cenab Hak. Bu gözler kaç sene yaşadık, şu kadar seni. bu gözler neler gördü? Ne kadar hayra baktı, ne kadar şerre baktı? Bu kulak neler duydu? Ne kadar hayır, ne kadar şer? Bu ağızdan neler çıktı? Ne kadar bir rahmet dili oldu, bir rahmet saçtı. ne kadar bir diken oldu, yılan dili oldu? Yani i̇badetlerimiz Namazımız vesaire, efendim buyuruyor ki, kişi diyor namaz kılar diyor, şu kadar, şu kadar, kadar onda biri kalır buyuruyor. Yani orada bir namazımızın bir röntgenini göreceğiz, orucumuzun röntgenini göreceğiz. Orucumuzun bir dedikodu ettik mi, bir yanlış şey çıktı mı? Hayır hasenatımızın bir röntgenini göreceğiz, bir gösteriş oldu mu, bir riya oldu mu? Verirken, yaparken bir incittik mi acaba? Onun neticesinde bir ahlaki davranışlarımız o şeyde gösterecek ilahi ekranda bize. Nereye kadar? Yevmin tudür ahbar abi Üzerinde bulunduğumuz toprak, arz, mescit, cami yahut kötü yer hepsi konuşacak. Yeryüzü üzerinde işlenenlerden haber verecek buyuruluyor. Bella şu ömür işte metrajı olmayan bir makara gibi ne zaman bitecekmiş çok. Onun için ve yüze iç aleminin temizlenmesi.